Bismillah ve Vessalatu vesselamu ala ve vat. El dersul hamisu vel ışrune. 25. ders. Dersimiz biraz uzunca. İsterseniz ikiye bölebilirim, isterseniz bitirebilirim. Bir bakın duruma. Öğren, öğretmen ile sınıfta, Allah'u alem, öğrenciler arasında geçen bir diyalog. Bu diyalog bizlere bir şeyler öğretecek. El müderrisu eyne Enver ya Rüya Ey Ömer Enver nerede? Enver gayrımusarif bir isim. F ale kalıbında değil mi? Fiil veznine gelmiş özel isimdir. Bundan dolayı gayrımusariftir. La edri bilmiyorum. Ra'aytuhu qabla qalilin. Az önce onu gördüm. Kane baqifen kharijel fasle. Burada daha önce gördüğümüz Leise'nin benzeriyle olan aslında Kâne'ye benzerleri, kendi Kâne kardeşleri denir. Ama bu kitapta önce Leise'yi gösterdi, sonra Kane'ye sıra geldi. Bunun aslı inne ve kardeşleri dediğimiz gibi Kâne'ye kardeşleri de isimlendirilir. Nakız fiillerdir. Yani e, isim cümlesinin başına gelen Kanedir ki veya onun kardeşleridir ki bunlar oldu, dönüştü, İdi manasında e, nakıs olarak kullanılır. İsim cümlesinin başına geçer. İnne ve kardeşlerinin zıttına müktedayı kendisinde isim olarak alır, ref eder. İnne nasip ederdi. Haberi de, isim cümlesinin haberinde kendisine haber olarak alır, nasip eder. Kâne vâgıfen hâricel fasli cümlesinde Kâne'nin ismi gizli. O kimdir? Enver'dir en enveru aslında. Ama gizli çünkü cümlenin evvelinde Kane'nin ismini kim olduğu biliniyor. Evet. O yüzden tekrar edinmedi. <gülüyor> Kane vâgıfen, vâgıf Ayak, ayakta duran demek. Vakfede buradan e, türenme gelmez zaten. Hani e, hacdaki e, vakfederiz ya. Vakf evet vakfede yapma olayı. E, vâgıfen Kane'nin haberi olduğu için mensup oldu. Nasıl innenin ismi mensup, kânenin haber mensup. Kâne evet. bakıfen... altında müstetir şeyim var, hüve mi var kânede? Evet. Hüve. Ee, Enver'e raci bir hüve zamiri var. Ana haz yok hocam. Şimdi mennesi var mı? Yani kâine... Gelecek. Var. Kânet var. Diğer mazi fiiller gibi yani. Zehebet gibi. Haricel el ise mekan zarfıdır. Sınıfın harici dışında. Evet. Ne demek onu işte o da doğrusu sınıfın dışında ayakta idi da bu. Sınıfın dışında ayaktaydı. Hani az önce gördüm dedi ya. O gördüğü hali zikrediyor. Sınıfın haricinde, dışında ayaktaydı. Ayakta duruyordu. Müdarris: Keyfe halu ammarinil aneya sadu. Ey Sa'd, şimdi ammaların hali nasıl? Ammalar nasıldır? Kane meridan munzu bir haftadan beri hastaydı. Kane'nin tahtında gene am, ammara raci bir hu zamiri var. Dolayısıyla Kane'nin ismi müstetir zamirdir. Meridan ise Kane'nin haberi. Bu cümlenin aslı hu ve meridun munzu usbu'in idi. Hu ve meridun munzu usbu'in Kane başına geçti veyi e, gizledik, müstetir yaptık çünkü mane anlaşılıyor. Olsaydı da gene tekrar edilmezdi çünkü müstetir olması vaciptir. Kanemeri'dan oldu. Huve meriy'dun kanemeri'dana dönüştü. Bir haftadan beri o hastaydı. Hasta idi. Burada muzu şey mi cer harfi mi yoksa Cer harfi çünkü isimden önce gelmiş. Saat لَا <gülüyor> ya مَر۪يدًا يَا فَد۪يلَتَ الشَّيْخِي ve يَزَالُ وَمَعْزَالَ Mazisi mazale. Muzalesi la yezalü. Bu da Kâhne'nin kardeşlerindendir. Kâhne'nin kardeşlerinden. Leise gibi. O da aynı şekilde nakus olarak kullanıldığı zaman isim cümlesindeki müktidayı ismi olarak alır kendisine ve onun ref eder. Haberi de kendisine bir haber olarak alır, şeydir. onu nasbeder? eder. La yezalu, devam ediyor manasında. Ma zale, mazisi, maziesi, la yezalu, devam etti veya devam ediyor. La gelmiş etmiyor diye mi? İkisiyle beraber. Öyle mi? Aslı yalnız yalın kullanımı zale ve yezalu, olumsuz etmiyor, olumsuz. devam etmiyor. La veya ma şeklindeki olumsuz gelince iki olumsuz bir yere geldi. Mâne olumluya dönüştü. Türkçe'deki gibi. Türkçe'deki gibi. Mesela Yezalu deseydik. Etmiyor olacak. Etmiyor olacak. La Yezalu iki olumsuz bir yere geldi. Devam ediyor. La Yezalu devam ediyor demek. Nasıl devam ediyor? Meridan. Hasta olarak devam ediyor. Ya Fadileteşşşeyhi. Burada da harfini da muzaf kelimenin başına geldi. Muzaf kelimenin başına geldiği zaman muzaf kelimeyi nasip ederdi. Ya teş şeyhı diye te, e, şeklinde nasip etmemizin sebebi muzaf kelimenin başına giren harfin dağından dolayıdır. Ya emiral müminin Ya Rasulallah gibi Ya Rabbel Alemin gibi Evet. La yızalünün da kânenin kardeşlerinden olduğunu ve manasını da Devam ediyor olduğunu öğrendik. Devam ediyor. Ey fazilette hoca hasta olarak devam ediyor. Yani hastalığı devam ediyor manasına. İyileşmedi manasına. Müderris <gülüyor> en ennehu yuridu en yetrukel camiate ve yer beledihi. ila beledihî Müsteşfâ demiş. Müsteşfâ? Bir daha alayım. Enniyet rükel müsteşfâ. Enniyet rükel müsteşfâ. Hastaneyi terk ediyor, öyle mi? Biz öyle diyoruz. Evet, işittim ki o üniversiteyi terk etmeyi ve beldesine, memleketine dönmeyi istiyor. Belediyeme beyt gelmiş. Anlaşıldı, tamam. Şimdi ne oldu? Sizin e, kitabınızdaki tertibe göre söyleyecek olursak, onun hastaneyi terk etmeyi ve evine dönmeyi istediğini işittim. Bunu iki türlü söylüyorduk biliyorsunuz. İşittim ki şöyle veya şöyle şöyle olduğunu işittim diyorduk. Enne'yi iki tercüme edebiliyorduk. Es sahihun hâzâ. Bu doğru mu? Saat la hâzâ gayru sahihin. Hayır. Bu doğru değildir. Gayru sahih biliyorsunuz olumsuzluk ifade ederdi gayrı, gayr ve izafet de gelirdi. Gayru sahih doğru. Gayru sahih doğru değil. Yani yanlış. Bu doğru değildir. Ma da ya ya e İbrahim, baban ne yapıyor? Amel, amele ya Yapma, amel etme, çalışma. Baban ne yapıyor? Semiotu ennehu vezirun. ve Zirun, onun bakan olduğunu işittim veya işittim ki o bakandır. İbrahim kane veziran Ziran kable Sene T'ni, sene değil, sene T'ne. Güzel. Güzel. İki sene önce vezir idi, bakan idi. Kane'nin ismi müstetir. Haberi veziran mensup geldi. İki sene önce vezirdi, bakandı. ane sefirun. O şimdi elçidir. Evet. Sefir elçidir. Büyük elçidir. Ve mâ za yamelü ke ya Amr. Amr ile Ömer'in karşılaştırması da var. Burada tekrar hatırlatması istedim. Ne görüyorsunuz? Ayn, mim'den sonra vav olduğu zaman Amr oluyordu. Yalan olduğu zaman Ayın, mimra Ömer oluyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Ey Amr, senin baban ne yapıyor? Gâleni ehadu zümelâike innehu derrisun. Bana senin okul arkadaşlarından birisi onun öğretmen olduğunu söyledi. Buradaki inne diye kesralı gelişin sebebi gale fiiline sonra gelişinden dolayıdır. Enne manasına mastar gibi mastar Mastar olarak kullanılır. senin okul arkadaşlarından birisi onun öğretmen olduğunu söyledi. Bana. diye Gale diye bana. Amr cevap veriyor. Kâne müderrisen min kablu min kablu. Oraya bir işaret koyun. Min kablu. Min harfi sunun sunu etmedi. Min kabli olmadı. Min kablu. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Kabl gibi, bat gibi edatlar izafetten kesildiği zaman, yani yalın kullanıldığı zaman ötürü üzere Mebni olur, değişmez. Min kabili olmaz, min gablu olur. Çünkü kabli kelimesi yalan kullanıldı. Bir kelimeye muzaf kullanılmadı. Tamam Evet. Bunun tercümesi de önceden, evvelden gibi. Şey, zarflar böyle mi? Tabii ki. Mekan zarfları, yani. zarfları. Zaman zarfları, mekan zarfları. izafetten kesildi zaman mebni olurlar. Kâne müdarrisen. Min kabul önceden öğretmen idi. Önceden öğretmen idi. Ve huvel ane müfettişun fil medaresi medaresi saneviyeti. O şimdi lise okullarında liselerde müfettiştir. Müfettişin mende. Sizde ne? Müveddit. Müveddit. Müveddit. Yuvarlak te Hun diyor mu? vecih o vecih o vecih vecih gözetmen yönetici o manalara gelebilir vecihten türeme o ve ma za yaamelu ubuke ya yaqubu hmm. ey Yakub baban ne yapıyor kane şurtiyen polis idi evet. şurtiyun polis yönetici kane şurtiyen o polis idi Huwel âne müteqâidun. O şimdi emeklidir. Müteqâid, takawait. Bizim dinimizde de girmiş aslında da son zamanlarda kullanmıyor herhalde. takavut eskiye ayrılmış, takaya ayrılmış, emekli ayrılmış manasında. Müteqâidun ise emekli demek. O şimdi emekli. Yani eskiden poliste şimdi emekli oldu o manada. Ya Ebabekrin. Ya Ebu Bekir'in değil Eba Bekir'in. Çünkü zavet terkibi var. Kultu Kulte özür dilerim. Kulte li kable senevatin inne ebake amidu külliyetil hendeseti Sen üç sene önce bana babanın mühendislik fakültesinin dekanı olduğunu söylemiştin. Kultu söyledin. Li bana gable selâfi senevâtin üç sene önce. Neyi söyledin? İn. Buradaki inne gene gâle fiilinden sonra geldiği için vasar manasında ne olduğunu ebake babanın senin babanın inleden dolayı mensup olduğu amidu külliyetil hendeseti mühendislik fakültesinin dekanı olduğunu söylemiştin. Söyle değilin. El mütekaidun vel âne. O şimdi emekli midir? Emekli oldu mu dekanlıktan? <gülüyor> la la yazalu amiden. Dekanlığa devam ediyor. Dekan olarak devam ediyor. La yazalu. Kendine kardeşlerinden demiştik. Hayır. Amit olarak, dekan olarak devam ediyor. Ya Akhtaru, Ahtar da yine ef aluk alında fiil vezinde bir isimdir, gayrimünsüz isim. Ey Ahtar semiyotu en echa ke tabibun şehirun ve tihil merda min cemii en hai Bu da uzun bir cümle oldu. Önce bütün sonra parça parça söyleyelim. Senin erkek kardeşinin meşhur bir doktor olduğu ve Pakistan'ın her köşesinden hastaların ona geldiğini işittim. Tek tek söyleyecek olsak. Semitu işittim. Enne olduğunu ehake. Erkek kardeşinin bir şey olduğunu. Ne olduğunu ennenin haberi tabibun şehirun meşhur bir doktor olduğunu ve tihi ona geldiğini. etay yetihi ona geldiğini. Ney? El Merda. Meridun'un çoğulu. El Merda. Hastaların tihi, ona geldiğini. Nereden? Min, cemi'i hepsinden. Enha-i Pakistan'e. ha Enha, e, köşeler demek. Nihayet var ya, nihayet uç. Uç, köşe. Pakistan'ın her köşesinden, yani her tarafından o manada, her tarafından hastaların ona geldiğini işittim. Yani e, Akder'in meşhur olan erkek kardeşi, e, doktor olan erkek kardeşine geldiğini işittim. E sahihun da bu doğru mudur? Yani senin kardeşin gerçekten meşhur bir doktordur ve Pakistan'ın her tarafına hasta hastalığa gelir mi? Bu haber doğru mudur? Cevap nam hâda sahihun ya fadileteş şeyhi. Evet ey fazilette hoca, ey e, üstün hoca bu doğrudur. Vazilet üstünlük biliyorsunuz. Ya Osmanu Ey Osman İzheb ilel mektebeti Ve hatil cüz es salise Salise Min lisanil arabi Ey Osman kütüphaneye git Ve Lisanül, lisanül Arab Kitabından Üçüncü cüzü, üçüncü cildi getir. Cüz burada <gülüyor> Cilt <gülüyor> kısım manasına, ciltli kitaplar için cilt manasına tercüme edilir. Üçüncü cildi, üçüncü cüzü getir. Neyden? Min lisanil arap. Lisanil arap diye kitabın üçüncü cüzünü, üçüncü cildini getir. Lisanil arapın ne olduğu Bu aşağıda gelecek. O yüzden ben e, değilmiyorum ona? Haşim, ya fadilete şeyhi, ey faziletli hoca, ezunlu enne lisanil arabi mu ben Mu'Ilsanul Arab'ın bir sözlük olduğunu zannediyorum. Zannediyorum ki Lisanul Arab bir sözlüktür. <gülüyor> Bu da Enn'nin ismi Lisanul Arab, ondan dolayı mensup oldu. Muccemiz Enn'in haberi, ondan dolayı merfu oldu. Cevap Naam huve Mucemun kebirun fi ushrine cüz'en en. Evet o yirmi cüzde yirmi ciltte büyük bir sözlüktür. Gerçekte de mi böyle? <gülüyor> Gerçekte de öyle. <gülüyor> yirmi cüz Arapçadan Arapça sözlük. Evet. Ha, hemen bir hatırlatma yapalım. Fi <gülüyor> ışri ne dedik? Neden? Çünkü fi var başında. Onu cer yaptık müzekker salimlerin cer oluşu gibi o da cer oldu. Cüz-en ise okud sayılarda e, mağdud nasıl gelirdi? Temiz olarak gelirdi. Bundan dolayı cüz-en dedik ona. Evet. Limen huve ya fadilete şeyhi Ey hoca o kimindir? Kime aittir? Yani lisan arab Arap isimli sözü kime aittir? Huve libni menzurin O İbn-i İbn menzurundur i̇bn Menzur'a aittir. O i̇bn Menzur'a aittir. Yercihu Osmanu Osman döner. Çünkü o kütüphaneye gitmişti. Üçüncü, cüzü, üçüncü cildi almak için. Ve el mektebetu mulegatunil âne ya şeyhu Ey hoca kütüphane şimdi kapalı. Şu an kapalı. Yegûlûne innehâ galifinden dolayı innehâ Yakulunun inleri kânet meftûhaten ile ile saatil il diyorlar ki o yani kütüphane. Bizde de ilâ zânit sohri. Ezab için mi? Zâni. Zânit sohri. Ne? mi? O da var. Siz hep bana muhalefet etmekle mükelleh misiniz? Tamam <gülüyor> ocağım. <gülüyor> Nerede bu? Bize muhalefet dizsen deyin <gülüyor> demek ya. Bize de hep başında hemz olacak onun, ezan olacak. <gülüyor> Hemzenin şeyini üstüne koyacak, topağa koymuşlar yani da, da çizgi koymamışlar. İlah ezan-ı zuhri. <gülüyor> De ben de şarj evet, Önce ben kendi kitabımdaki okuduğuma göre tercüme edeyim. Sonra sizinkine göre tercüme edeyim. Diyorlar ki o yani kütüphaneye saat 10'a kadar açıktı. Yani ondan itibaren kapandı manasına saat 10'a kadar açıktı. Sizin kitabınızdaki e, yazılana göre okuyacak, tercüme edecek olursak diyorlar ki o e, akşam ezanına kadar açıktı. Dolayısıyla akşam ezanında kapanmış oldu. Değil mi? Ruh öğlen değil mi? Öğlen. Öğle değil, ne? Ruh evet. öğlen ezanında. Tamam, öğlen ezanında. Doğru. Meftuhaten aynı mı? Aynı. Tamam. Kânet meftuhaten ila ezanın zuhri mi? Evet, tamam. Evet. Öğle ezanına kadar açık. açıktı veya öğle ezanına kadar açık olduğunu söylüyorlar. Deriz, ya Abbasu, Ey Abbas, kul li ahi Yedrusu fis senetit sani, saniyeti ey tiyeni gaden ey Abbas ikinci sınıfta okuyan erkek kardeşine yarın bana gelmesini söyle. Bana gelsin diye ona söyle. Yarın bana gelsin diye ona söyle. Kul deki li ehike erkek kardeşine de ki hangi erkek kardeşine elle Yedrusu Nefis senete saniyeti ikinci senede ikinci sınıfta okuyan erkek kardeşine söyle neyi? Ey ye'tiyeni bana gelmesini Ey ye'tiye gelmesini bana. E ni Bana. Ey bana gelmesini ne zaman? Gaden. Yarın bana gelmesini söyle. Bizde eni almamıştık. Kendim almamıştık. Hangi ene? Ye'tini Ye de Ye'tini o kadar en şey var mı? Y T niyim olmuş. Evet. Niye öyle olmuş? Etay T Y O Afet alındır. T niy olması gerekir. Y T ni. Y T ni. Kaldın. Bakabilir miyim? Y T. Ne olur? Y T ni. Etay T Y Enden dolayı nasp olacak? Ha en yok sizde ki. En yok sizde. Ha tamam tamam. En en olmadığı için bende en var. En onu nasfettiği için teni oldu. Ya bu şekil doğru. Yani. Doğru bu doğru. Ensiz bu doğru. Evet. Evet. Aman Son ben olarak gülüm. he. Seagulu lehu inşallah. İnşallah ona söyleyeceğim. Temarinü alıştırmalar. Ecbanen esret elâtiyeti. Eyne kâne enveru vâqifen. Enver nerede vakıftı? Ay Ayakta duruyordu. E yurîdu ammârun en yetrukel. Sizde ne, ben de nejbende camiyete. En e yetrukel müsteshfa. Amma Hastane'yi sin kitaba göre söyleyecek olursak hastaneyi terk etmeyi istiyor mu? Men ellezî ebûhu safîrun? Babası sefir olan kimdir? Men ellezî ebûhu şurtîyun mütekâidun? Babası emekli polis olan kimdir? Men zehebe ilâ'l-mektebeti? Kütüphaneye kim gitti? Men ellefe Nisân el-Arabî? Nisân el-Arab ismli eseri kim telif etti? Yazdı, hazırladı yani. Telif, bizim dilimizde de girmiş biliyorsunuz. Müellifte müellif, müellif oldu. Müellif de onu telif eden, yapar. Evet. İsmi fail, müellif. Evet. Ellefe, yüellifu. <gülüyor> telif etme, derleme, hazırlama manada. lisan Arap isimli kitabı kim telif etti? Fîkem cüz en huve. Onda kaç cüz vardır, kaç cilt vardır? Ekanetil <gülüyor> mektebetu. Bak burada geldi. Ekanet. Evet. Osmanlı. Eka mektebetü mektebetu meftuhaten, kane'nin ismi el mektebetu, haberi ise meftuhaten. Ee, kütüphane açık mıdır? Açık mıydı dargus? Açık mıydı? Kane'nin mazi olduğunu anlamışsınızdır. Bunun muzayese de yekun diye gelir. Yekuni yekun hani yekun önde yani yani diye devam eder. Haftesi e, e, e. de var. Sanka evet. peyce çarptı şey çünkü yani evet. Sanka kuruluşa geliyor evet.